Namazda evet. bazen yani sanki benim de aklıma geliyor gibi evet. şimdi hanımefendi söyleyince ya ne okuyacaktık falan gibi evet. bu durumda ne yapmalıyız? Bu şekilde bir tereddüt olursa bir duraklama olursa seviş secdesi yapmak gerekir. Çünkü bir vacibi terk etmiş oluruz, vacibi geciktirmiş oluruz. Evet. Vacibi geciktirme sebebiyle seviş secdesi yapılabilir. Dolayısıyla namaz kılarken... İhlas mı okuyayım, innatay mı oku, innatayna mı okuyayım veya başka bir sure mi okuyayım şeklinde bir tereddüt geçirir. Ve e, bir secde veya bir ruku yapacak kadar beklersek yani birkaç saniye mütereddit olarak beklersek namaz kıldıktan sonra ettehiyatı okuruz. Ettehiyatı'dan sonra sağ veya sola selam verip iki tarafa istersek selam veririz. Ve e, secde iki tane yaparız. Seyyus secdesi ile buradaki sıkıntıyı veya namazımızda oluşan eksikliği bu şekilde gidermiş oluruz.